Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulullah. Evvabin namazı kaç rekattır? Öncelikle evvabin namazı nedir? Onu açıklayalım. Evvabin, kuşluk, duha namazı aynı namazdır. E, müstehab bir namazdır. Bu hususta e, şöyle buyuruluyor Ebu Hureyre'den radiyallahu anh. Dostum aleyhissalatu vesselam bana her ay üç gün oruç tutmamı İki rekat kuşluk, yatmazdan önce de vitir namazı kılmamı tavsiye etti. Bununla birlikte Ebu Derda radiyallahu anh'den şöyle bir rivayet var. Kim kuşluk namazını iki rekat kılarsa gafillerden yazılmaz. Kim dört rekat kılarsa abidlerden yazılır. Kim altı rekat kılarsa o gün ona yeter. Kim sekiz rekat kılarsa Allah onu çok kunut edenlerden yazar kim 12 rekat kılarsa Allah ona cennette bir ev yapar. Demek ki rekat sayısında bu rivayetten anlamış oluyoruz. Eee evabin namazı, duha namazı, kuşluk namazı aynı namazdır demiştik. Ee, bazı çevrelerde de akşam namazından sonra kılınan evabin namazı olduğu söylenmektedir. Ancak bunun sahih bir aslı bulunmamaktadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.